Selamünaleyküm Arkadaşlar, hayırlı akşamlar diliyorum hepinize. Bu akşam Cemalettin El Kasimi ve Mahasülü Tevil isimli eseri üzerinde duracağız. <gülüyor> Cemalettin El Kasimi, çok kısaca geçeyim, derse de biraz geç başladık. kusura bakmayın. 1914'te Suriye'de vefat etmiş, Şam'da doğmuş, Şam'da vefat etmiş. Önemli bir alim. Özellikle hadis ve tefsir ilminde e, önemli e, mertebelere ulaşmış ve genç yaşlarda e, vefat etmiş bir alim. Yani zannedersem 50 yaşında vefat ediyor. Bu tefsirini bir camide yazmış. Ben Şam'dayken o camiye e, gitmiştim. Cemalettin el-Kasimi, e, Selefi ve Krali e, Vehabi olduğu gerekçesini bir takım e, sıkıntılar da çekmiş bir isim, e, Osmanlı yönetimiyle çok e, iyi olmamış araları. E, Kasim'in en önemli eseri bu Tefsirül Kasmiyi diyebileceğimiz hasreti bir isimli eseridir. Bunun dışında e, hadisle ilgili de bazı eserleri var. E, Kasim'in bu tefsirindeki yöntemine bakarsak daha çok rivayet tefsiri kabul edilebilir. Ee, ancak dirayet tefsirinde bazı özelliklerini taşımaktadır. Ee, özellikle tefsir, rivayet ve dirayet tefsirlerini verdikten sonra en sonunda fevayiht muket gibi bir takım şeyler başlıklar altında <gülüyor> Kâsimi'nin e, bazı e, tefsirlerde bulunmayacak. Bir takım bilgiler verdiklerini verdiğini görüyoruz. Özellikle e, İbnü Teymiyeden etkilenmiştir Kasımiy. Onun tefsirinde bol e, örneklerini görmek mümkündür. Kârıy Şeyhül dediği zaman kastettiği kişi İbnü Teymiyedir. Şimdi onun tefsirinden e, bir bölüm okuyacağız. Mısra suresi 3. ayetin tefsiri. E, Teaddüdü Zevcat çok eşlilikle alakalı. Bir konu okuyacağız. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Eğer yetimlerle evlendiğiniz takdirde adaletsizlik yapmaktan çekinirseniz, korkarsanız, فَنْ كِحُمَا تَابَ لَكُمْ Diğer kadınlardan dilediğiniz kadarıyla evlenebilirsiniz. Yani bilgisayarın sesi sonuna kadar açık olması lazım değil mi? sonuna kadar açık. Ee, yani yetimlerle değil de diğer kadınlarla evlenir o zaman demek. Şimdi bu ayetin tıvın üzerine baktığımızda Hazreti Ayşe diyor ki bu Savaşı'ndan sonra pek çok yetim kız e, sorun ortaya çıktı. E, Müslümanlar da bu yetim kızları alıyorlardı. Fakat e, bunların Tabi belli bir dönemden sonra evlenmeleri gerekiyor, o yetim kızların bakımını üstlenen erkekler e, mehillerini tam vermeden velisi oldukları yetim kızları velisi olunca e, o yetimlerin mallarını, mülklerini, tasarruf yetkisi de veliye ait olduğu için e, biraz haksızlık oluyordu, yani malı da o adamda kalıyor ve mehlini de çok e, adil bir şekilde vermiyordu. Bunun üzerine ayet-i kerime yani o yetim kızlara haksızlık yapmayın. Eğer onlara haksızlık yapmaktan çekiniyor, çekinecek olursanız o konuda kendinizden emin olmasın. O zaman diğer kadınlardan, başka hanımlardan مَا تَابْرَكُمْ نَنِسَا اِمَثْنَا وَسْرَاتَ وَرُبَعَ İkişer, üçer, dörder evlenin. Evlenebilirsiniz yani. Buradaki emir vücud ifade etmez. İbaha ifade eder. فَيْنِخِفْتُ <gülüyor> ta'adilu ancak adaletsizlik yapmaktan yine korkarsanız, bu kadınlar arasında da adaletsizlik yapmaktan korkarsanız sevahideten bir tane olun. Ev ya da e, ellerinizin sahip olduğu hanımlarla, yani cariyelerinizle. Yani ya bu kadınlardan bir tanesiyle nikahlı olun e, ya da cariyeleri cariyelerle beraber olun. Zerke edna ellâ ذَٰرِكَ اَدْنَا اَلَّا تَعُولُوا Bu e, zulmetmemeniz için daha iyidir. Arkadaşlar, seste problem varsa benim yapacak bir şeyim yok yani. Bilgisayarda ölündüğü kadarıyla bir problem yok. O zaman, yani benimle alakalı bir şey olmasa gerek Ses herkesle mi problem mi? Yani Nasıl bir problem olabilir ki? Şu anda bilgisayarda, evet bir şey var, fanından bir ses geliyor. O mu geliyor size acaba? Bir fan sesi geliyor. Şu anda fanı hararetli bir şekilde çalışıyor. Efendim Murat Bey Aleykümselam Tamam Mikrofonun sesini bağladığımız yer Evet Evet, tamam. tamam, tamam, arkadaşlar şu anda nasıl sesi yükselttik şu anda ses arttı mı arkadaşlar rahat mısınız aynı diyorlar daha kötü çok fazla ses çok fazla diyorlar efendim evet şu anda fanı çalışıyor niye çalışıyor bilmiyorum daha yeni açtım laptop ama çalışıyor, niye çalışıyor olabilir o zaman ben bir daha kapatıp tekrar açayım mı bilgisayar bir, kap hmm. bir kapatıp tekrar deneyeyim mi Şimdi daha yeni açtım yani laptopu. Hep bununla gidiyorum. Tamam. Bir kapatıp öyle deneyelim. Çünkü update'ler falan yaptıydı açtığımda. Belki onlar mı zorluyor şu an o update'ler belki çalışıyor Kapatıp deneyin. Tamam oldu. Teşekkürler. Sana. Arkadaşlar konuştuklarınızı duymuşsunuzdur. Bir kapatıp tekrar açacağım inşallah.